Meslek seçerken bilmemiz gereken çok fazla şey var ve YouTube'da daha önce izlediğin saçma sapan şeyleri unutun. İçindeki işte enerjiye güven bilmem ne yap falan tılsımlı kitaplar bu iş farklı. 1- Sen ne istiyorsun? Ben seçenekleri verdiğim anda hocama hepsinden 150'şer gram coin diyeceksin. Bak seçenekler bir Para mı istiyorsun? Kariyer mi istiyorsun? Saygınlık mı istiyorsun? Üçü farklı şeylerdir. Dengeleyebilir misin? Evet. Az az evet. Para Sadece para kazanabilirsin. İnanılmaz para kazanılacak meslekler var. Yani malları Arap Şükrü'da ne alırsın? Yüklersin. Para gelir. Organ satarsın, gelir. Her şekilde gelir. Yani mesele parayı doğru kazanmak değil, sürdürülebilir doğru kazanmaktır. Yani bu ay vurdun parayı, çılgın deli gibi para kazandım. Ertesi ay para gelmiyor, ee. Eh, anlatacağım. Saygınlık kazanmak çok umurunda olmayabilir. Yani insanlar beni sevmesin. Mesela kariyer de bir opsiyon. Kariyer yapayım bilmem ne müdürü olayım ama kabileme sürekli sövüsünler. Bakalım. Burada karar vereceğimiz şey şu. Her ne olursa olsun bu üçünde de en önemli şey şu. Sen bir yerden kovulamamalısın. Yani elindeki imkanlarla ülkenin ekonomik şartlarından dolayı ya da bir tane ahmak gerizekalı patron seni kovdu diye aç açıkta kalmamalısın. Çünkü işte sürdürülebilir para kazanma bu. Falanca yerde müdür oldum. Diyelim ki ayda 10 bin lira giriyor cebine, 20 bin lira giriyor. Sen de ona güvenip lüks araba aldın, ev aldın falan filan. Sonra ne oldu biliyor musun? O patron birisi seni çekemediği için iftirayı da kovdu, attı bir şey oldu. Ertesi ay o evin taksitini ödeyemedin mi işte patladı. Sürdüğü bir para kazanmak için kendine güveneceksin. Meslek seçerken ki bu videoda biz 24-25 yaş altını ve üstünü ayırıyoruz. İkisine de çok güzel imkanlar var. 24 altındaysan, üniversite daha yeni bitti, bitecekse ya da daha üniversiteyi bölüm seçmediysen bile ailenin baskısını sallama. Aile sürekli şöyle ol, böyle ol. Elivan teyzenin oğlu böyle oldu, sen de şöyle ol. Bilmem ne, bak dinleme demiyorum. Yani ailen doktor olduysa gidip de böbrek satma veya uyuşturucu satıcısı olma ama aileye inat bir şey yapma zaten. Ama ailenin verdiği fikir sana %20 etki etsin. %30 Mutlaka başkalarını, bu alanda başarılı olan insanlara bak. %60 kararını doğru şekillendirecek seminerler etkinlikler. Seminerlere gidin. Çünkü seminere gittiğiniz zaman doğru konuşan insanlar görürseniz bir kendinize rol model bulursunuz. Ama lütfen şunu yapmayın. Bir seminere gidiyor, çok güzel konuşuyor. Ben kesinlikle astronot olacağım. Çok güzel konuşuyor, kesinlikle şu olacağım. Çok güzel konuşuyor, ben bu olacağım. Yapmayın. İnsanları bolca seminere gidin ki bolca insanların etkilerini, okuyun, araştırın. Şimdi enişte dede tavsiyelerini geçersek biraz daha işin eğlenceli ve gerçek kısımlarına gelelim. Sen kimsin? Geleceğin mesleklerini yapabilir misin? Sen kimsin? Yabancılığın var mı? Çünkü geleceğin meslekleri geldi ve dünya insanı olman gerekiyor. Bak bir tane koronavirüsü dünyayı kendi içine nasıl kapat? Eğer yarın yerli araba, yerli uçağın, yerli drone, yerli ıvır zıvır üreteceksen tank, helikopter Bunların yazılımını kendi ülkende yapacaksın. O ülkelerle sen alışveriş yapamıyorsun. Ülke krizde kendine yetemiyor. Şu an yerli maske bile yapamıyor. Yerli bir şeyler yapacaksan geleceğin mesleklerini tanıman lazım. Geleceğin mesleklerinde bir kodlama ve mühendislik yapay zeka. Şimdi yaşın küçükse ya da boşver hiç bilmiyorsan ve bu alanda ilgi duyuyorsan ben robotik mekatronik nedir yapabilir miyim acaba menden bu tür mühendis olur mu mekatronik yazılım İşte robotik. Çok basit bir yöntem söyleyeyim size. Lego'nun, şaka yapmıyorum bak, ciddiyim. Lego'nun setleri var bu robotik işte yazılım kodlama falan yapabildiğin. Al, oynamayı sevdiysen, becerebiliyorsan, iki günden fazla ilgini çekiyorsa senden olur. Yapamıyorsan boş ver. Daha bunda bile oyuncağında bile sorumluluk almadan sıkılıyorsan senden bu iş olmaz. Yarının dünyasında ikinci sırada 3 boyutlu üretim var 3D yazıcılar. 3D yazıcılar plastik gibi düşünün. İlk önce plastikten bir şeyler üretiyordu. Sonra metalden üretmeye başladı. sonra ev üretti, sonra silah üretti, sonra organlar üretti. 3D yazıcılar yarın her evde olacak. Artık gidip de raftan bir kıyafet almayacağız. O kıyafetin tasarımcısı işte Zara, Gucci neyse artık marka sallıyorum. Sana tasarımını ve renklerini yollayacak, yaka kesimini 3D yazıcı dikiş makinesine sokacaksın, çıkacak. Yemek sepetinde yemek falan söylemeyeceksin. Karnıyarığın sana formülüne girilecek, makine sana karnıyarık yapıverecek. 3D yazıcı, karnıyarık tadında bir hap yutacaksın ya da. Ben neden bu kanalda İngilizceyi, Arapçayı, Rusçayı bilmem neyi didilir bedava dağıtıyorum, neden sizlere olabildiğince Ya şu iOS Android programlamayı da öğrenin diye bedava dağıtıyorum. Sebebi ne? Sebebi sizin yarının dünyasına hazır olmanız. Bu kanalın tek işleği bu. Haluk Tatar'ın tek misyonu Türkiye'de kurtarabildiği kadar insanı kendi çabasıyla yarının dünyasındaki Türkler yapabilmek. Osmanlı ile övünen Türkleri unutun. Osmanlı muhteşem. Osmanlı'nın torunu Ya Osmanlı'nın torunlarıyız tamam da Osmanlı'nın torunları e, battığı dönemde de Osmanlı vardı. Osmanlı başarılıydı. Kanuni döneminde. Osmanlı Yavuz Sultan Selim'de de belki başarılı işte Son dönemde başarılı değildi. Ve biz Osmanlı'nın torunu olarak dünyada tanımıyoruz. Biz Türkiye olarak tanınıyoruz şu anda. Türkiye de yarın ertesi gün belki daha da küçülecek. İşte o Türkiye'nin içerisinde var olmak istiyorsanız ya da boşver. Dünyada herhangi bir yerde olmak istiyorsan yapabileceğin bir tek şey var. Yarının dünyasının mesleklerini öğreneceksin meslek seçerken. Bir başkası sanal dünya, arttırılmış dünya, yapay dünya tasarımcılığı. Yarın ertesi gün aynen şu an bilgisayar oyunlarında işte 3D Max'de çeşitli programlarla Autodesk programlarıyla evler karakterler tasarlanıyor ya eskiden çizgi filmlere iki boyutlu karakter tasarlanıyordu ya Mickey Mouse'lar falan artık insanların yapay yaşayacağı üç boyutlu dünyalar için gerçeklik ve hikayeler tasarlanıyor bu dünyada meslek şu an Kanada'da Hindistan'da Amerika'da Almanya'da insanlar e, sen ...sanal olarak mesela bir dünyada yaşayacaksan o dünya sende... ...NPC denen sanal karakterler sana nasıl tepki vermedi falan senaryolar yazıyor. Westworld dizisindeki gibi düşünün. Dolayısıyla kodlama, yapay zeka ve senaryo yazma bir araya geldi. Bir başka yarının mesleği, dijital koçluk. Dijital koçluk dediğim, şimdiki yaşam koçluğunun ki dandik uyduruk şekilde yapılıyor Türkiye'de. Şunları yap, kilo vermesin, geç bunları. Dijital koçluk ne biliyor musun? Sen sanal dünyada kaliteni nasıl yükseltirsin? Daha var nasıl olabilirsin? Bu SEO denilen Search Engine Optimization'ın yaşamsal versiyonu gibi düşünün. Ha, dijital psikologluk da gelecek. Neden? Şu an Türkiye'deki psikologlar öyle ya da böyle bir şeyler yapıyor. Ama dünyada bu alanda çok büyük isimler var. Dijital psikolog eğer ki evine 3 boyutlu olarak sanal başlıkla gelebiliyorsa ve Yapay zeka onun ağzından çıkan her kelimeyi anında senin Türkçe'ne çeviriyorsa Türkçe konuştuğun her şeyde onun anlayacağı dil'e dönüyorsa Hollanda'da, Belçika'da, Almanya'da neredeyse Mükemmel! Sana seansları açtığı zaman Aynı odada oturuyor gibisiniz Ve söylediğin her şeyi anında anlıyorsun Çünkü yabancı dil bilmesen bile anında çeviriyor İşte o zaman Dünyanın neresinde olduğun önemli kalmadan Dijital Psikologluk devreye girecek Sen Bir ay sonraya, bir hafta sonraya Çin'den bir psikologdan, artık Çin'de kimse kaldıysa randevu alabileceksin. Yarın dünyasının olmazsa olmazı. Nanoteknoloji ve biyologluk. Çünkü insan DNA'sı çok yüksek çalışmalar yapılıyor DNA dizilime. Hasta olmayan insanlar tasarlanmaya çalışıyor. Benim dini inancım vardır ama insan ömrünün uzatılması İslam'a ters değil. Daha Eskiden daha uzun yaşayan insanlar olduğu. Üç kitapta da, üç kutsal kitapta da gösteriliyor. İnsan ömrü sonradan kısalmış. Eğer ki insanın 30'lu yaşlarını, 20'li yaşlarını uzatmayı başarabiliyorsa, bilim ki başarıyor, telomer kısalmasını yavaşlattığını iddia ediyorlar. Hatta geçen hafta bir yabancı makale okudum. 240 yılı yaşamının artık mümkün olduğunu söylüyorlar. Ve bunu yaşamın ortasından yapacaklar. İşte o alanda sen de olmalısın. Peki şimdiye kadar söylediklerimi, bundan sonra söylediklerimi nasıl yapabilirsin? Üniversite bitene kadar benim sana öğren dediklerini bir zahmet öğrenirsen yabancı dilleri, araştırmaları. Üniversite bittiği anda yurt dışına çıkmalısın. En az 2-3 yıl. sonra Sonrasında ülkeye dönüp katkıda bulunmak senin krallığındır. Yapmazsan da kimse seni suçlamaz. Üzgünüm ama Türk eğitim sistemi batık durumda. Mecburen Türk eğitim sisteminden diploma almak zorundasın. Üzgünüm, maddi durumunu bilmiyorum ama mecbursun. Üniversiteyi bu ülkede bitireceksin. Ama müfredat sana trigonometri bilmem neyi ıvır zıvır saçmalıkları öğretirken bir yandan da sen de yanında bir şeyler öğrenebilirsin. Kendini geliştir. Yaşına sığınma. Eğitim sisteminin testlerle yaptığı saçma sınavlara sığınma. Boş zamanlı oluyor. Birazdan zaman da konuşacağız. Bir diğer meslek. Veri işleme. Big data. Bu kanalda videosu var. Bunları işte bugünler için çekiyorum. Birleşsin diye puzzle. İnsanlar sürekli veri üretiyor. Bir marketten kredi kartını çektiğin anda bir veri üretiyorsun. Sosyal medyada gezerken bir veri üretiyorsun. 25 yaşında Kütahya'da oturan bir genç kız falanca kitabı aldı bir veri. Ne bileyim marketten saat 18'de şu ürünü alırken yanında da bunu aldı bir veri. İşte bu verileri firmalar kullanıyor. Daha doğru pazarlama bütçesi harcamak için. Bu veride işleyecek programları yazan Pazarlamaya, marketinge karar veren insanda çok değerli olacak. İşletme okuyabilirsin, pazarlama okuyabilirsin. Tıp, tıp mühendislikle birleşiyor. Çok hızlı bir şekilde. Beyin implantları, insan beynini internete bağlanması, hafızanın onarılması, ileri geri sarılması, bir tür zamanda yolculuk gibi. Bunlar da yarının meslekleri. Tıp seçeceksen bu alana bak. Lütfen doktorluk yapacaksanız aile hekimliğinde tıkanıp kolaya kaçmayın. İlerisine gidin. Çok olmayacağını düşündüğünüz bir şey Türkiye için zor. Uzay turizmi. Elmas bunu yapıyor biliyorsunuz değil mi? Uzay turizmi yarının mesleği. Ben astronot ben astronot olacağımla kalmasın bu olay. Kaldı ki kozmonot da olabilirsin, bilemeyiz ama uzayla ilgili bir şey yapacaksan hiç uzaya çıkmasan bile insanları işte bir tur şirketi gibi düşün kendini. Turizmde Mars'a bilmem neye, Ay'a belki de turizm paketleri oluşturacaksın. Bu da mümkün. Dijital yayıncılık size 2 senedir kendimi parçalıyorum. Ne olur YouTube'a girin, YouTube'a girin. Hocam YouTube sonra bitecek. Bakın o da vardı, bu da var. Facebook çöktü, Twitter. Ya YouTube, Google Alphabet firmasını. Merak etme YouTube'un yerine bir şey çıkarsa YouTube kendisi çıkartır. Siz sanıyor musunuz ki milyar dolarlık dünyaya hükmeden bir şirket seçimlerin sonucunu etkileyen şirketler Facebook'lar, Instagram'lar ki Facebook, Instagram aynı, YouTube, Google aynı. Bu şirketler aptalca biz de hiç kendimizi geliştiremedik. Kusura bakmayın, biz Türkiye olarak Osmanlı döneminden beri Türkiye'de aynı hastalık. Biz kendimizi geliştirmiyoruz. Dünya bizi kıskanıyor, o yüzden yeterli. Bu ahmaklığı yapan bir tek bizim ülkemiz. Adamlar çok iyi geliştiriyorlar. Yarın senin ne alacağın şimdiler, onlar da belli. Dolayısıyla dijital yayıncılık televizyonun yerini alacak. Kimse artık televizyonu açıp da Aptal Survivor'ın başlamasını beklemeyecek, o Aptal Survivor'ı izlemeyecekler de. Maalesef tabii ki Survivor şimdi yine reytinglerde. Neyse, unutmayın para boş zamanda. İnsanlar boş zamanlarda ne yapıyor? Oradan para kazanıyor. Bilgisayar oyunları, tablet oyunları, uygulamalar inanılmaz para kazanıyor. Peki zamanı nasıl yöneteceksiniz? Az uyku, çok çalışma. 18 yaş altı için günde 7, 18 yaş üstü için günde 6 saat uyku yeter. Elimizde kaldı farkındaysanız 18 saat. Bunun 8 saatini çalışın. Bir yerde çalışın, ders çalışın. Ne istiyorsanız ama çalışın. Para kazanacağınız, işi yapacağınızı varsayıyorum. Diyelim ki bir yerde kasiyersin. 8 saat para kazan. Kaldı elinde 10 saat. O 10 saatin 1 saatini yolda geçireceksin, ulaşım. Öyle sallıyorum. Bir yere giderken, gelirken. Belki daha fazlasın. Burada da boş durmayacaksın. Kulağına takacaksın kulaklık, Spotify üzerinden ya da YouTube'dan download edilmiş şekilde İngilizce dinleyeceksin, bir şeyler yapacaksın, bir şeyler yap. YouTube artık videoları da indirmene izin veriyor. Ama sadece yolda uyuyayım, hmm, dizi izleyeyim. Yeter, bırak bunları. İlla bir şey izleyeceksen beni izleyeceksin. İki saat ile sana kişisel hijyen ve yemek, tuvalet vesaire, banyo için veriyorum. O da senin olsun. Bir saatte oyun oyna, boş boş davran, aylak gez. Hadi iki saatte sosyalleşme. Dışarıya çık birileri buluş, sohbet et. Ama ne olur Whatsapp'ta o yazdı, e, ben de bekleyeyim yazsın. E, bu saçmalığı yapma, ara konuş. Whatsapp falan filan zaman kaybı. Kaldı geriye dört saat. O dört saat benim. O dört saat seninle bizim. O dört saate kişisel gelişeceksin. Kişisel gelişim maalesef Türkiye'deki ahmaklar, işte kitap okuyup içimizdeki enerjiyi bu, kişisel gelişim bu değil. Kişisel gelişim kodlama öğrenme, yabancı dil öğrenme budur. O dört saati bunları harca. Hiçbir şey yapamıyorsan bir kitap oku. Hiçbir şey yap ama bunlar sadece roman olmasın. Roman da oku, tatilde oku. Normalde tarihini oku. Ne üretebilirsin? Sen mesela YouTube'da neler üretebilirsin? Bunları oku. Bilgin olsun. Bana en çok sorulan soru bu kadar şeyi nereden biliyorsunuz da video çekiyorsunuz? E okuyorum ve sonuncusu burası önemli. Gelecekte sana kaç para lazım? Ben söyleyeyim sana kaç para lazım. Bekar olduğun dönemde sana yaklaşık 4-3000 4000 dolar, evlendiğinde 7-8000 dolar lazım. Dolar diyorum bak dolar TL değil. Diyorum niyasına var olmak istiyorsan bu paralar lazım. Türkiye için 3000 dolar emin ol hiçbir şey. Değil. İşte bu yüzden kodlama öğretiyorum. Dışarıya iş yapacaksın. Kusura bakma, eğer yarın rahat rahat oturup eğlenmek, gezmek, dozmak istediğin şeyi almak istiyorsa kodlamayı öğreneceksin, yabancılığı öğreneceksin ve geceleri de çalışacaksın. Bir parça o Netflix'te 65 bölüm izledim, Survivor'da şu birinciymiş, acunum acunu zengin etmeyi bırak. Kendine bak. Seni sen kurtaracaksın. Ben Haluk Tatar, görüşmek üzere.